Açık Gazete Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet... E... Şimdi nereden başlayalım bilemiyoruz. Bir aylıkta bir ara vermek durumunda kaldık. Hem bayram hem tatiller girince epey de birikti şey. Evet. Ee, Avrupa'da ekonomik durumdan mı başlayalım acaba? Ee, bir gidişatın nereye doğru olduğu konusunda epey tereddütler var. Ee, Barroso'nun da bir açıklaması olmuş. Ee, ne demiş? Yunanistan. 17 ülkeli blokta muhakkak kalacak ama reform taahhütlerini mutlaka yerine getirmiş. Ama Avro zonda, Avro bölgesinde kalacak demiş. Valla başından beri zaten mesele burada. Bir türlü Yunanistan'ın Euro'dan çıkması hatta belki diğer rekabet gücü zayıf. Örneğin İtalya Portekiz gibi hem aşırı borçlu ülkelerin de bu rekabet gücünü kazanması için oradan çıkması gerektiği fikrine bir türlü şey etmiyorlar, yanaşmıyorlar. Halbuki Amerika iktisatçılara bakıyorsun, çok daha dışarıdan bakan iktisatçılar hemen, hemen hepsi neredeyse Euro'dan, oradaki Euro neden tasarlanması gerektiğini söylüyorlar ki benim de başından beri görüşüm bu evet, açıkçası burada daha önce burada burada dile getirdik. Evet. Şimdi yani tabi. Hem Yunanistan e, ev ödevini yapacak yani hem e, bütçe açığını küçültecek hem büyüme yaratacak kamu ağırlıklı bir ekonomide ve borç kontrol altına alınacak. Böyle bir mucize yok iktisatta. Yani bunu giderek e, bana öyle geliyor ki bir sayıklamaya dönüşmeye başladı. Bu Avrupa'da e, bu krizle ilgili hem Avrupalı yöneticilerin hem de iktisatçıların düşünceleri. Örneğin geçen gün jean Pisani-Ferry gelmişti. Aa, bu şu anda Brügel adlı bir think tank'in e, başında a, önemli bir makroikli satçıdır. İşte Fransa'da Mitterrand'ın danışmanlığını yaptı. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Politeknik de ders verir. A, fantastik şeyler, planlar sunuyorlar. Yani mesela Alman enflasyonu Yunan enflasyondan daha yüksek olsun. Aradaki rekabet gücü farkını böyle kapatalım. Ya da Yunanistan'a ücretleri düşüremiyoruz. Subvansiyon verelim firmalara. Ondan sonra ama firmalar da bu subvansiyonları ceplerine atabiliyor. O için rekabeti de geliştirelim. Yani inanılmaz fantastik öyle planlar. Çünkü meselenin özü değişmiş değil. Yani Yunanistan aslında borç itibarıyla battı ve hemen hemen her yıl 7-8 puan borcuna ekleniyor. Ve bunun sonu yok. bakımdan. Evet. Pardon. Alo. Alo. Biz hattayız. Biz hattayız, evet. Alo. Alo. Alo. Ee, diye, Aa, pardon diye, ya. Diyebiliyor musun? Evet, kesildi telefon. Ee, ne diyordum? Ee, şey, e, e, yani sonu yok bu işin. Ee, çünkü Yunanistan'ın e, ne kemer sıkmayla büyüme yaratması ve rekabet gücü kazanması mümkün. Ne de aynı zamanda euroda bu şekilde illebet kalması. Yani Yunanistan'ın hem bir taraftan diyorlar borcunu da silmeyeceğiz. Yani borcunun önemli bir bölümünü. Yani Yunanistan ne yapıp edip bu kemer sıkmaya devam ederek günün birinde iyileşecek. Bence bu hastayı öldürecek bir tedavi yöntemi. Ve sonu da gelmeyecek yani işin özeti bu bu arada tabii şunu düşünüyorum acaba zaman mı kazanmaya yönelik çünkü bir B planları yoktu hakikaten yeniden nasıl e, örü alanını tasarlayabiliriz planı yoktu hani bir taraftan da bu planı hazırlayabilmek için zaman dün, mı kazanılmak isteniyor dün aslında önemli önemli bir gelişme oldu ben de e, onu size e, sorma fırsatı buldum şimdi Parlamentoda, Avrupa Parlamentosunda bir e, altılı paket denilen bir ekonomik e, paket geçti. Komisyonun yaklaşık bir sene önce e, ilk olarak önerisini sunmuş olduğu bu pakete göre e, bütçe açığı veren ülkelerin e, işte maliye bakanları çağrılıp parlamento tarafından sorgulanıyor yani şeye çekiliyor, sorular soruluyor kendilerine ama aynı zamanda bütçe fazlası veren Almanya veya Hollanda gibi ülkelerin bakanları da çağrılabiliyormuş. İşte bunun da nedeni bazı ülkelerin, bu gibi ülkelerin AB'deki diğer ülkelerin aleyhine bir merkantelist politikalar izlemesi olarak veriliyor. Yani evet, böyle bir dengesizlikten yani, bahsediliyor. Tabii bu, böyle bir dengesizlik var ama bu dengesizliği sonuçta birkaç faktör birden yarattı. Farklı iktisat politikaları çünkü uyguladılar. Almanya iş gücü piyasası reformları yaptı, ücret olumluluğu yaptı, enflasyonu çok düşük tuttu. Ve sonuçta giderek işte bu yıllar geçtikçe, Güney de tam aksini yaptı, zaman geçtikçe aralarında bu çok ciddi bir rekabet uçurumu oluştu. Şimdi bundan kim sorumlu? Yani uzun uzun tartışabiliriz ama sonuçta böyle bir yere gelinmiş durumda ve Avrupa'nın içinden işte daha çok entegrasyon olsun, daha çok federalizm olsun tezini savunanlar da şey demeye başladılar, Almanya'da enflasyon şimdi daha yüksek olsun. Yunanistan'da daha düşük olsun, aradaki rekabet farkını böyle kapatalım. Yani bu e, iktisaden hakikaten son derece saçma. E, çünkü bir bunu nasıl yapacaksınız? Ancak şöyle yapabilirsiniz, Almanya'da ücretleri hızla arttırır. Yani Almanya bugüne kadar uyguladığı politikaların tersini uygular, Yunanistan'da da ücretleri düşürürsünüz. Onu da nasıl yapacağınız belli değil. Yani diyelim ki düşürmediniz en azından işte sabit tuttunuz. E, ama Almanya'da ücretler yükseleceği için zaman içinde Aradaki fark kapanacak fakat burada çok büyük bir soru var. Almanya e, sadece Avrupa'ya ihracat yapmıyor, bütün dünyaya ihracat yapıyor. Aynı Çin'in hayatında Avrupa'nın bir çeşit Çin'i o zaman dünya e, pazarındaki rekabet gücü ne olacak? Ücretleri bu kadar hızlı yükselttiğimiz zaman. E, Almanya buna razı olacak mı? Yani e, gerçek şu e, çok farklı ekonomiler, farklı davranışlar, farklı artık verimlilik farkları, Vesaire, Yani bunu bu gerçekten yola çıkarak yeniden bir tasarım yapmak lazım. Benim tezim bu. Ama bunu reddettiğiniz zaman hayır biz bunu istemiyoruz. İlla Avrupa işte 17 ülkesiyle devam edecek. Yunanistan da kalacak. Ondan sonra hatta bütün Avrupa'yı euroya alacağız zaman içinde. Daha çok federalizm yapacağız. Herkes cebinden daha çok para koyacak Brüksel'de bütçeye. Oradan Brüksel bunları dağıtacak. Bu buna hazır değil e, Avrupa'nın ulus devletleri milletleri halkları. Yani böyle bir Amerika'yı örnek veriyorlar. İşte efendim e, tek gerektiğinde e, işte atıyorum Kent'teki dayanışma yapıyor. Anladım da Finlandiya'lılar, Finlandilerin Yunanlara neden subjansiyon etsinler? Bunu Finlandilere sorduğumuz zaman kesinlikle hayır diyorlar. Ya yani Almanlardan söz etmiyorum. Onlar da hayır diyor ama onların daha bir büyük ülke olarak sorumlulukları var tabi. Ama Finliler mesela garantiler istediler. Papandir ülküklere uh -huh. bindi. Ne istiyorsunuz morayı mı satayım dedi. Yani düzey bu. Dayanışma düzeyi. Evet tabi e, Obama da biraz e, aslında olağan dışı da bir açıklama e, yaptı. Ve Avrupa e, dünyayı korkutuyor dedi yeterince evet. hızlı hareket etmiyorlar dedi. O da kendisine suçlayacağından krizin korkuyor herhalde ve seçimlere mal olabilir diye de korkuyor herhalde. Yani tabii şu var Avrupa'da bu borç meselesini kontrol altına almazlarsa bu Amerikan ekonomisini de olumsuz etkileyecek sonuçta. Evet onu ve Tabii ki Obama'nın yani Amerika'yı yakından isteyen herkes söylüyor. Dış politikasından çok içerideki işte ne kadar işsizliği aşağı çektin, ne kadar krizden Amerikan ekonomisini çıkarttın. Şeyi üzerinden destek alacak veya almayacak, kaybedecek veya kazanacak tekrardan. Dolayısıyla Hayati Obama için Amerikan ekonomisinin canlanması, e zaten kendi içinde güçlükler varken, işte dünya global düzeyde bir türlü, çin'i ikna edemiyorlar daha fazla ithalat yapmasını işte yuanın değerlenmesine izin vermesini vesaire yani Amerika'nın Asya'ya yönelik ihracat kapıları yarı aralık hala e, oradan bir şey yok İçeriden ekonomiyi canlandıramıyor e, kamu onun e, şeyi sınırına ulaştı harcama e, potansiyeli e, yani bir de bunun üstüne bir Avrupa'da durgunluk bu kriz yüzünden ortaya çıkarsa. Yani Obama'nın zaten çok fazla şansı yok galiba. Hiç şansı kalmayacak. Evet. E, Berrozu ama tamamen senin de dediğinden farklı bir çizgiyi savunuyor. Öyle anladım evet. ben de. Yani evet. daha da ileri gidip hatta para, para birliğini bir de ekonomik birlikle tamamlamalıyız demiş. Ekonomik çıkarak. birlik dediği işte daha çok bütünleşme ve daha, daha fazla federalizm. Yani bu ne demek? Herkes kendi Gelirinden, vergilerinden her ulus devlet daha fazla Brüksel'e para versin. Ondan sonra Brüksel de tabii belli kurallar altında bu paraları dağıtsın. Yani dediğim gibi bu sonuçta çok büyük bir dayanışma. Yani Avrupalıların kendilerini bir tek millet gibi hissetmeleriyle ancak belki olabilecek bir şey. Yani bunun çok uzun anda nasıl böyle bir şeyi savunabiliyorlar gerçekçi olarak. Ben hala anlamıyorum. Peki, peki e, bunun alternatifi nedir yani? Çünkü hani bir birlik var ve birliğin bir tarafı sürekli açık verirken bir tarafı da sürekli fazla veriyor. Mümkün Bu mümkün değil bunun yürümesi. Dolayısıyla dediğim gibi yani bunun yürümesi ancak çok yoğun bir şeyle olur, entegrasyonla federalizmle olur. Yani kuzey güneyi besler. Şimdi yani Türkiye'yi düşünün vergilerin büyük bölümü batıdan toplanıyor ve doğu açık veriyor, değil mi? biz evet. buna çeşitli nedenlerle razı oluyoruz. Hı hı. Yani şimdi bunları burada tartışmaya gerek yok. Avrupa'nın kuzeyinin güneye böyle bir kıyak ıı, tabirciyse geçmesinin ıı, psikolojik, tarihi, sosyal koşulları yok şu anda yani ya da ben göremiyorum. Peki Ama, bunu. bunu ıı, dolayısıyla ya alternatifi, alternatifi yeniden tasarlanması yani bu rekabet güçlerini kaybetmiş ülkeler. Euro'dan çıkacaklar. Tabii bunun çok büyük teknik güçlükleri var. Burada ciddi tabii kaybedenler olacak. Yani bankalar e, zararı söz konusu olacak. Bu zararların kapatılması gerekecek. Gene bir bedel ödenecek. Yani ben bir mucize çözüm zaten yok ortada olsa herkes üstüne atlar. E, ama sonuçta bir bedel ödenecekse bu bedelin bir işe yaraması lazım. E, yani tekrardan bir kartların yeniden dağıtılıp daha... Gerçekçi daha işleyebilir bir yeni tasarım lazım Avrupa'da, para birliği açısından özellikle. Buna yanaşmadığın sürece hem bedel ödemeye devam edeceksin, hem Almanlara, Hollandalılara, Finlandilleri, Pamukelleri cebedemeye devam edeceksin. Oralarda şey sallanmaya başladı hükümetler. Şimdi orada da muhalefet var yani. Herkes en fikir değil, ha, ki bu değil evet. Ya Mark Westbrook'da Guardian'da ilginç bir yazı yazmıştı. O da Avrupa yetkililerinin doktriner yaklaşımı diyor. Yani şey borç meselelerini kullanıp kemer sıkmaya dönüştürmesi durumu çok daha kötüye dönüştürdü diyor. Yani Avrupa Borç krizinin adı yanlış konuyor aslında. Yalnız bir siyaset siyasa başarısızlığından bahsetmemiz diyor. Yani önerdikleri IMF'nin falan önerdiği Avrupa yetkililerinin İspanya'ya, Yunanistan'a, Portekiz'e, İrlanda'ya, Yunanistan'a ve şimdi İtalya'ya önerdiği böyle trilyonlarca dolarlık kayıp output ve milyonlarca işsiz evet. ve büyüme olmadan bir 10 yıl geçirme evet. planı bu olamaz diyor. Evet, hayır, Değişmesi lazım diyor yani. Politik irade eksik asıl burada demiş yani. Tabii bir politik iradenin eksik olduğu kesin çünkü ne yapacaklarını dediğim gibi bilemiyorlar. Yani bir B planı yok ısrarla buraya geldik yani bu zaten bu euro'nun. Kuruluşu biraz da böyle bir geleceğe kaçıştı. Yani orada zaten bir politik irade ortaya konmuştu. Ee, ekonomik şeyi e, gerekleri yeterince dikkate almadan mesela e, şey e, Amerikalı iktisatçılar euro kurulurken çok eleştirdiler. Buna dikkat çektiler çünkü bu optimal para alanı dediğimiz bir teori. Bir model var 1960'lardan beri. Bir, bir bilinen iktisatta çok şeydir... E, kabul edilmiş bir model. Bu para birliği kurmanın optimal koşulları yok dedi Amerikalılar. O zaman Amerikalılar işte Avrupa'nın güçlenmesini kıskanıyor. Avrupa'nın böyle bir takım tezler geliştirildi, ileri sürüldü. Ama Amerikalılar dinlenmedi. Çünkü Avrupa yürüdü gitti. Şimdi Amerikalı iktisatçıların haklı oldukları ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu, bu üstelik bunların düşündüklerinden daha kötüye gitti. Yani Euro kurulurken tamam bazı sorunlar var ama biz bunları zaman içinde bu sorunları gidereceğiz. Daha türdeş bir e, topluluk, bir para birliği, e, daha türdeş, daha birbirine benzeyen ekonomilerden oluşan bir para birliği olacak. Bu varsayım çöktü tümüyle. Çünkü bunu tam aksi oldu. Bırakın evet. birbirlerine benzemeyi, birbirlerinden ayrıştılar bunlar işte. Çok kabaca kuzey güney diyoruz tabii Fransa arada bir yerde falan. Biraz ülkelerden ülkelere tabii ki farklar var ama çok kabaca durum mu böyle bir ayrışma ortaya çıktı. Evet peki Seyfettin buradan da belki şeye de geçebilir Türkiye'nin de projeksiyonlarına, ekonomik projeksiyonlarına yani Avrupa borç krizinden gider kötüye gittiğinden bahsediyoruz. IMF'nin de son raporunda büyüme tahminlerini bayağı aşağı çektiği bir olay var bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bu konuda bir yazını da gördük. Evet. 2010'da büyüme ne olur diye. 2012'de. Şey 2012'de. Evet. Ee, tabii ki bu IMF'in %2.2 önce dedi 2012 büyümesi için. Sonra bunu işte bu 2. çeyrek verileri daha gelmeden bu tahmin yapılmıştı. Bir de şunu söyleyeyim yani Türkiye'ye özgü tahmin yapmıyor IMF. Yani bir küresel modeli varستون işte içinde. Küresel ekonomi ve onu oluşturan ekonomiler için böyle büyüme tahminleri yapıyor. Çok da isabetli olduğu söylenemez modelin bir takım aksaklıkları yüzünden. Ama ıı, sonuçta çok düşük bir büyüme önerdi. Yani revize etti 2.2'den 2.5'a çıkardı. İşte geçen gün burada bir toplantı yaptılar. Bu ıı, görünüm, ekonomik görünüm, küresel ekonomik görünüm raporunu tanıtmak için. Orada Mark Lewis ıı, şey ettiğini o Türkiye direktörü değil mi? Direktörü, evet dedi. Revize ettik. E peki ne revize ettin? İşte 2.2'den 2.5'a çıktı. Şimdi bu tabii soğuk bir duş Türk kamu için. Biz değil mi alışmışız çift taneli büyümeler, evet. şampiyonluğa oynuyoruz e, büyüme liginde falan. E, tabii bu geçmişte kaldı. Aslında ben e, ne zamandır söylüyorum. Yani. Evet. Çeyrekten çeyreğe izlediğiniz zaman bir yavaşlama var ama bu yavaşlama şu anda gene de bence oldukça iyi bir konumda %5 civarında bir büyüme temposu var. Şimdi buradan 2.5'a düşer mi ya da %3'ün altına her neyse düşer mi 2012'de? Valla baştan bana da bu biraz aşırı kötümser bir şey gibi geldi. Ama üzerinde düşündükçe yani bu temponun giderek büyüme temposunun ben de düşeceği kanaatindeyim. Gözde Dolayısıyla olamaz demiyorum. Yani benim beklentim bugünkü yazımda da radikalde yani pekala yüzde dört civarı çok mümkün. gördüğün altında da yüzde üçlerde bir büyüme de 2012'de çıkabilir. Bu tabii hiç de iyi bir haber değil birçok bakımdan. Bu neden böyle olabilir? Yani büyüme neden hızla yavaşlıyor? burada artık tüketimde belli bir doyum noktasına geldi gibi duruyor. Yani tüketimde bir durağınlaşma seziliyor. Bu aslında kötü değil. Çünkü sonuçta tasarruf oranı düşüyor. Cari açık çok yüksek. bunu sürdürülemez olduğu ortadaydı. Yatırımları son iki çeyrek, büyümeyi son iki çeyrektir yatırımlar taşıdı. Bu bir de çok rasyonel gelmiyordu açıkçası. Ben yatırımlarda sert bir fren olabileceğini düşünüyorum. Bu Dövizin pahalanmasının da artık Türk lirası ciddi değer kaybetti son iki ayda. Bunun da etkisi olacak. Çünkü yatırım mallarının dışarıdan önemli bir bölümü ithal ediliyor. İthal ediliyor. Onların nisbi fiyatları da ciddi aktı. Yani yatırım daha pahalı hale geldi. <gülüyor> Türk lirası cinsinden. Yani daha fazla uzatmayayım. Birçok böyle benzer faktör yatırımlarla ilgili bir araya geldiğinde. Hala kapasite kullanım oranları nispeten düşük. 75 civarında, kriz öncesinde %80 civarındaydı. Ee, şimdi bunları bir araya getirdiğiniz zaman ben yatırımlarda sert bir frenin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da bilmeyi ciddi olarak düşürür. Yani eğer tüketimde böyle bir muazzam bir tekrardan patlama, tekrardan bir tüketim iştahı ki bunu işte çeşitli anketler tüketici, güven e anketleri öyle olmadığını söylüyor bize. Eğer bu anketlere inanmak gerekirse. Evet, ihracat İthalattan belki biraz hızlı artacak, net ihracat büyümeye pozitif katkı yapacak. Üçüncü çeyrekte, belki dördüncü çeyrekte, Türk lirasındaki değer kaybı ve içeride Hı -hı. tüketimin zayıflamasına bağlı olarak. Ama oradan çok büyük bir katkı gelmez yani o taşımaz. E, kamunun devreye girmesi kesinlikle söz konusu değil, maalesef disiplin devam edecek. Dolayısıyla yatırımlarda eğer sert bir fren ortaya çıkarsa büyüme ciddi ölçüde düşer. evet. Ve yani yazın da sonunda belirttiğin gibi %4'ün altına düşmesine de şaşırmam diyorsun evet, 2012'de. Evet şaşırmam evet. Yani izliyoruz tabii biz de bakalım yani 3. çeyrekte yatırımlarda nasıl bir görünüm ortaya çıkacak. Yani gidişat nereye doğru bakmak lazım. Ama yani o şeyler bitti onu söyleyebilirim. Yani öyle. %10'un üstündeki. Diyeceğiz. Onun on, zaten o çok istisnai bir durumdu da yani %7-8'lik bir büyüme ya da hatta %6'nın üzeri bir büyüme dahi e, mümkün değil. Ama %5'lerin civarında örneğin e, tutunabilirse, büyüme sürerse bu çok büyük başarı olur. Yani onun da altını çizeyim. Ha, ee, evet, Alo. Ha, bir kesinti oldu da. Ee, evet. Tamam, o zaman... E... Bunu takip etmeye hem Avrupa'daki evet. durum hem de Tabii Türkiye'deki. Hafta sonra, bir hafta sonra heyecanlı bir evet. Yani şey heyecan devam ediyor. Yunanistan'da evet. işte biliyorsun beğenmediler. Bütçeyi tuttular. Dikiş tutmuyor. Ondan sonra tekrar tedbirler aldı dediler. Soyka temsilcileri yani AMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası Atina'yı terk etti. Ondan sonra döndüler. Tekrar bir kenar sıkma Program açıkladılar, işte emekli maaşları düşürülecek, 4 yılda 200 bin kamu çalışanı işten olacak, işten çıkartılacak falan, bu, bu geçti, işte büyük gürültü kopuyor biliyorsun. Şimdi geldiler Atina'ya tekrar, herhalde e, tamam bu sefer oldu diyecekler, fakat işte bundan 2 ay sonra mı artık, 3 ay sonra mı, ikinci dilim, üçüncü dilim herhaldeyse, ne zaman verilecekse gidecekler, tekrar bakacaklar hesaplara, tekrar dikiş tutmadığını görecekler. Çünkü büyüme varsayımları bence hiç gerçekçi değil. Yani işte eninde sonunda bilmiyorum yani bunu ne kadar sürdürebilirler bu oyunu bilmiyorum. Açıkçası. Evet biraz oyun deyimi de çok yerinde çünkü yani biraz absürt oyunlara da absürt tiyatrosu oyunlarına da dönmüş. Yani Başbakan evet. Yardımcısı Pangalos'u görmüşsündür <gülüyor> bir televizyon programında. <gülüyor> Vergiler çok yüksek param da yok ödemiyorum. Evet. Evet, bu arada işte şey, muazzam e, vergi zamı koydular. Gayrimenkule Yunanların yüzde yetmiş ev sahibiymiş, yani büyük çoğunluğunu e, da yönelik bir vergi. E, i̇şte gayrimenkul zengini olanlar, yani sizin geliriniz düşük olabilir, anlaşılan da çok yüksek değil geliri, fakat çok malı var, e, çok ev, konut, mont, dükkan falan var herhalde Pangolos'ta bir fatura çıkmış 17 bin küsur <gülüyor> 17 bin 500 avro evet, <gülüyor> evet. bunu ödeyecek gelirim yok diyor. yani bu gelsin, tutuklasın. günahlı için geçerli olabilir. Evet. Maliye Bakanı gelsin beni tutuklasın demiş ama artık iyice ilginç bir boyuta ulaşmış olduğu <gülüyor> gördü evet, peki çok teşekkürler ben teşekkür. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat